Yolculuğum Bir zamanlar ben de çocuktum, hatırlıyorum Ne umutlarla büyüdüm Ne şarkılarla, ne türkülerle Gençlik yıllarım başladığında, umutlarım çok büyüktü. Ancak gün geçtikçe, umutlarımı karartan o kadar çok şey oldu ki. Tutarsızlıklar, söylemlerde, inançlarda, fikirlerde, tarihte, her yerde tutarsızlıklar vardı. Yaşamın içinde beni, seni, onu, bunu, herkesi kıskıvrak yakalamışlardı. Bir tarafta biz asla kimseden korkmayız derken, diğer tarafta her yapacağımız işte büyük devletler ne der? Amerika ne der? Avrupa ne der? diyerek saatlerce tartışan insanlar gördükçe umutlarım yıkıldı. Geleceğim karardı. Sanki anlamsız bir şey vardı orada yerde. Sanki bir iki yüzlük akıyordu. Bir tarafta kahramanlığın en büyüğü yaşandığı söylenirken diğer tarafta söylemler tersine dönmüş sanki biz Avrupa ve Amerika'ya rağmen hiçbir şey yapamayız dercesine yorumlar yapılıyordu. Gençlik yıllarımdan beri seyrettiğim bu film asla benim çocukluğumda edindiğim, gençliğimde edindiğim hayallerime uygun değildi. Asla fikirlerime, inançlarıma, kişiliğime uygun değildi. Ama seyrettiğim filmde aktörlerin dereceleri, aktörlerin kabiliyetleri, aktörlerin yetkileri, aktörlerin makamları, mevkileri o kadar yüksekti ki insanın şaşırmaması mümkün değildi. Ellerinde yetki olanlar, makamları, mevkileri olanlar. Biz her zaman en güçlüyüz. Biz hiç kimseyi tımmayız derken ciddi olan her konuda Amerika ne der? Avrupa ne der? Başkaları ne der diyorlardı. Şaşırmıştım. Şaşırmıştım. Şaşırmıştım. Ve bugün hala Aynı terane Ve bugün hala Aynı bakış tarzı insanların kafasına yer etmiş sanki Sanki, sanki, başka bir kimliğe, başka kimliklere boyun eğmiş gibi yorumlar yapılıyor ve benim umutlarım kararıyor. Geleceğimi aydınlatacak insan kimliğinin, toplum kimliğinin, devlet kimliğinin nerede olması gerektiği noktasında, nasıl olması gerektiği noktasında artık bana çocukluğumda öğretilen Kullarda öğretilen, büyüklerimden öğrendiğim, kitaplardan öğrendiğim bütün kavramlar yerle bir olmuş vaziyette hani nerede dedirtiyor, hani nerede, nerede? Geleceğimin aydınlanması için ancak diyorum ki artık ikiyüzlükler terk edilsin, yalanlar terk edilsin, gerçek çıkarılsın ortaya. yere. Ya varız, ya yokuz. Ya biziz, ya hiçiz. 4 Şubat 2009, İzmir. Mehmet Çoban.